Açık Futbol Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Açık Futbolda sizlerle birlikteyiz Radyo Havan'dasınız Geçen haftanın e, futbol gündemi Son bir iki günde açıldı, hatta dün açıldı diyebiliriz. Öncelikle 3 Temmuz süreci futbol dünyasını meşgul etmeye devam ediyor. Aziz Yıldırım 179 sayfalık bir dilekçe yazdı. Dilekçesinde 3 Temmuz operasyonlarını kovuşturma soruşturma ve dava kısmında rol oynayan herkes hakkında şikayetçi oldu ve dava açılmasını talep etti. Çünkü Aziz Yıldırım yeniden yargılama kararı çıktı kendisine. Ama buradan ziyade şuraya dayanıyor Aziz Yıldırım. Ve en çok tartışılan mevzu da bu oldu zaten. Aziz Yıldırım diyor ki, görüldüğü üzere, 17 ve 25 Aralık operasyonlarında da ortaya çıkan paralel denilen yapı bizi de e, dava konusu etmiştir. Daha da öteye giderek Aziz Yıldırım özetle 3 Temmuz Kanaybahçe'ye değil Başbakan'a karşı yapılmıştır diyor. İki kurumu karşı karşıya getirmek yapılmıştır diyor. Tabi bu e, Fenerbahçe taraftarları arasında bir takım e, dalgalanmalara neden oldu. Düne kadar e, onu canı gönülden destekleyen insanlar e, bu da ne şimdi demeye başladılar. E, evet bir kısmı bizim haksızla uğradığımız baki ama niye ağız değiştiriyoruz yani düne kadar layık, cumhuriyetçi, Atatürkçü olduğum için bu bedeli ödüyorum diyen insan bugün niçin? Hayır bu operasyon başbakan'a karşı yapıldı diyor diye sorular sormaya başladılar. Ve özellikle sosyal medyada tartışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Şimdi e, burada Fenerbahçe taraftarına şu sorular yöneltilmeye başlandı rakipler tarafından. Şimdi bazı Fenerbahçe'de taraftarlar hatta önemli bir kısmı e, Başbakan'a karşı yapıldı söylenen 17-25 aralık operasyonlarındaki tapeleri, telefon kayıtlarını iddiaları dillendirdi, paylaştı, konuştu. Vay efendim neler olmuş dedi ve Aynı kişiler icabında 3 Temmuz'daki tapeleri vesairesi reddetti. E soru bu noktada şu oluyor. Şimdi aynı örgütün denilen yani cemaat denilen yapının size karşı ortaya koyduğu tapelere inanmıyorsunuz. 17-25 Aralık'ta ortaya koyduğu tapelere inanıyorsunuz. Hepsini hem onu hem onu reddedenler var. Ama 3 Temmuz'u kısmen kabul edip 17-25 Aralık'ı reddeden çıkarsa da onlara da o hatırlatılıyor. Yani yeri geliyor siyasal bir tutum takınıyor taraftar. Eğer mevcut iktidarı destekliyorsa işte o tapeleri reddediyor. Değilse kabul ediyor. Böyle bir kavram karmaşası, bir algı karışıklığı oluşmuş durumda açıkçası. Şimdi e, eğer 17-25 Aralık'ta ortaya çıkan tepelerdeki ses kayıtlarını ya yani da oradaki iddiaları veri kabul edersek, bakın veri diyorum bilgi değil... E, Son Aziz Yıldırım'ın başkan seçildi, Mehmet Ali Aydınlar'ın aday olduğu son kongrede ne olmuştu? Bir kayıt ortaya çıktı, o kayıtta Başbakan e, Aydınlar'ı destekliyor ve onun kazanmasını istiyor ve e, kongrede açıkçası Mehmet Ali Aydınlar'ı Aziz Yıldırım'a karşı desteklediği görülüyor. Ee, zaten Aziz Yıldırım içeriden çıktıktan sonra herhangi bir şekilde başbakan kendisini e, kabul etmedi. Bir geçmiş olsun demedi doğru düzgün. E, hal böyle olunca hani, taraftan hakikaten e, kafası karışıyor. Yani biz boşuna mı destek verdik diyorlar. Yani neden biz aynı yerde durmuyoruz diyorlar. İşte Mevlana'nın sözü paylaşılıyor. Hani hakikat değişmez. Durduğun yerde dur. Ama bunu pragmatist olarak açıklayanlar da var. İşte Fenerbahçe cemaatle hesaplaşabilmesi için bugün mevcut iktidarla Kavga etmesine gerek yok. Oluşmuş iklimde e, den faydalanarak hakkında açılan o davayı tamamen çürütüp ortadan kaldırıp e, Fenerbahçe'yi kurtarmaya çalışıyor ve bu anlamda da Aziz Yıldırım'ın bu akılcı hareketleri pekala meşru sayılabilir. Bunlar böyle eh, sürüp gidiyor. Ben sadece e, tartışmaları ortaya koyuyorum olan biteni ortaya koyuyorum. Ee, bakalım bu 179 sayfalık dilekçe e, işleme sokulacak mı? Bir soruşma açılacak mı? E, açıkçası e, işte eğer bugün hukuk sistemi el değiştirdiyse, eğer bugünkü iktidar bu hukuk sistemiyle işte cemaate karşı delil toplamak istiyorsa e, ki öyle olduğunu görüyoruz. Bence Aziz Yıldırım kendine çok iyi bir şema veriyor. Çünkü e, Aziz Yıldırım adeta bu 179 sayfalık dilekçesinde e, bir savcı titizliğiyle çalışmış e, ve bir savcı gibi iddianame hazırlamış adeta. Örgüt olmakla suçlu bu yapıyı, bu yapının çalışma biçimini, işleyişini anlatıyor. Çok ilginç yani, ee, hani e, bu işleme sokulacaksa hiç şaşırmam ben açıkçası. Bakalım e, köprünün altından daha ne kadar sular akacak ve kum gidip, pardon sel gidip kum kalınca kimler olduğunu hep beraber göreceğiz. Bir ara verelim. Aradan sonra bir başka konuyla devam edeceğiz. <gülüyor> Saplanmışım Ben Sana Muhtaçım Dört Yanımda Uçurumlar Perişan Sana Muhtaçım Dört Yanımda Uçurumlar Perişan Dört Kenan Başaran, Radyo Havan'dasınız ve Açık Futbol ikinci bölümüne devam ediyor. Yine maalesef yargı, hukuk kavramlarıyla gitmek zorundayız. E, Pasolik e, Pasolik'in iptali için Ankara 16. Tüketici Mahkemesi'nde açılmış bir dava vardı. O davada hakim bazı e, maddeleri anayasaya aykırı bularak İptalini istemişti ve bunun için de Anayasa Mahkemesine başvurmuştu. Bu hakim gerekçeli kararını açıkladı. Açıkçası çok sağlam, çok iyi bir gerekçeli karar açıkladı. Ben size yaklaşık 30-40 sayfalık bu gerekçeli karardan özetle ana başlıklarını vermek istiyorum. Şimdi diyor ki hakim. İnsanın kendini geliştirme hakkı vardır. Boş vakitlerini değerlendirme ve o zaman diliminde dilimi nitelikli bir şekilde geçirme hakkı vardır. Keyifli yaşama hakkı vardır. Hal böyle olunca bunu sağlayan araçlardan biri de sportif faaliyetlerdir. Ve kimse bundan alıkonulamaz. Oysa ki bu elektronik biletin ticari uygulaması olan Pasolik, insanların boş vakitlerine kendilerini geliştirmesini sağlayan sportif bir müsabakaya insan hak ve hukukunu çiğneyerek buna mani olduğunu söylüyor ve iptalini istiyor. Hakim, Anayasa Mahkemesi'ne atıhta bulunuyor, Tüketici Kanunu'na atıhta bulunuyor, e, Uluslararası Sözleşmelere, insan Hakları Evrensel Beyannamesine gibi birçok Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin çeşitli emsal kararlarına vesaire atıflarda göndermelerde bulunarak oldukça detaylı bir şekilde neden iptal edilmesi gerektiğini anlatıyor. Hal böyle ama gelin görün ki kamunun halkın Bireyin çıkarına göre hareket etmesi gereken medyamız maalesef çok ilgilenmiyor. Yani bu ülkedeki temel sorun nedir biliyor musunuz? Bu ülkedeki temel sorun evrensel hukuk kaidelerinin ne kadar önemli olduğunun bir kişi için bile ne kadar önemli olduğunu ve çiğnememesi gerektiğini bir kişinin hakkının yendiği zaman bir çorap söküğü gibi bunun bütün topluma yayılacağı ve hücreleri bozacağı kanser gibi anlaşılamıyor, idrak edilemiyor. Can ne olacak ki bir kişidir denilip geçiliyor. Halbuki bir kişiyle bozulan bir sistem dediğimiz gibi bozuk bir hücre gibi bütün vücudu sarabiliyor. Olması gereken nedir? Bir kişinin bile hakkının yenmemesi Bakın... Ee, Dün beni bir taraftar aradı İzmir'den. Diyor ki ben Galatasaray'ın Beşiktaş'la Olimpiyat Stadu'na oynayacağı maça gelmek istiyorum. Ama gelemiyorum diyor. Galatasaraylılara yasak. E ne yapayım? Yani ben bir tane tarafsız kart almak istiyorum. Yani ben taraftar ta, takım tutmuyorum diyor aslında. Tarafsız bir kart istiyorum diyor. Hani hiçbir takımın Üstüne logosu olmasın. Bugün Fenerbahçe'ye de gidebilirim. Ee, ya da yarın Beşiktaş'a öbürsü gün Galatasaray maçına giderim. Ya da İzmir'de karşı yakın maçına gidebilirim. Ama bu seçenek yok. Sunulmadı. Sunuldu. Sonra geri çekildi ilginç bir şekilde. İlla bir takımın taraftarı olmak zorundasınız. Ya da e, şöyle yapacaksınız söyleyeyim, ön ödemeli kartta Ön ödebilen kart seçeneğinde 18 kulübü ya da 36 kulübünde kartını alabiliyorsunuz. Yani hepsine mi ayrı ayrı kart alacaksınız ve hepsi için de para ödeyeceksiniz. E mümkün mü? Mümkün mü? 15 ila 25 lira arasında değişen bir kart bedeli var. Ve niye alsın yani? yani? Niye bir insan bütün futbol maçlarına gitmek için başka başka kartlar almak zorunda kalsın ve para ödesin? İşte sistemin uygulayıcıları masaya oturduklarında şunu düşünselerdi arkadaşlar hukukun evrensel kaidelerini gözetiyoruz. Bir kişinin bile hakkı yenmesin. Evet gelin biz bu toplumun büyük kısmını ilgilendiren bu uygulamayı önce bir kanun taslağı gibi taslak olarak bir ortaya koyalım. Üzerine konuşalım, tartışalım, geri dönüşler alalım, eksikleri tamamlayalım, fazlalıkları çıkartalım. Sonra onu bir e, kanun haline getirelim. Denilmedi. Biz yaptık oldu. Bu kadar. Siz yaptınız işte olduğu bu. Statların 3'te 2'si boş. Ha, direttirsiniz, direttirsiniz, seneye. Önümüzdeki sene. Belki doldurursunuz. Doldurursunuz doldurmasına da bir şey kazandığınızı zannederken bu toplumdan bu toplumun neyi kaybettiğini fark ediyor musunuz? Bu toplumun hukuk bilincini kırıyorsunuz. Hukuk bilincini. Boysa ki bu topluma hukuk bilinci lazım. Görüyorsunuz hukuksuzluğun şu son 10 yılda tabi daha öncesinde de çok yaşadık. Ama en azından güncel, aktüel konuşursak Hani televizyon programlarında eskiden yarışmalar falan olurdu bilmem reality şovlar vesaire vesaire. Ya biz 10 yıldır hukuk profesörlerinden geçemez olduk ekranlarda. Hukuk ya da yargı muhabirleri şöhret oldu. Bu nedir yani? Asıl kelan e, Haziranda sonuçlanacak Anayasa Mahkemesinin e, bu davaya ilişkin kararı. E, Dilerim olumlu olur ve hukukun e, üstünlüğü e, sportif anlamda e, da kendini gösterir ve sporun yaygınlığı sayesinde insanlar bazı şeylerin farkına varır. Her yere anne kızlık sualde vermenin normal olmadığını umarım insanlar öğrenir. Bir araya gidiyoruz. Aradan sonra tekrar devam edeceğiz. Müzik meme ca c'est quand il ben la façonné votre belle terrekerasage dalia michau E me ndo blu Tükü hesu, birra ki besu, töre ki besu Bıra es durun iman Mütçavar da şerri, doğmanımı gizir Es faküli, es davuzli Mütçavar Es Beni yakışarlar, takut Es kayıt eriyemde kert Beni yakışarlar, takut işi Eso eso eso eso, eso. Ben Ben Kenan Başaran, radyo Avandasınız. Açık Futbol'un son bölümündeyiz. Maalesef yine negatif bir konu konuşacağız. Bursa Spor Avrupa kupalarından bir yıl süreyle men edildi. Neden biliyor musunuz? Yine hukuksuzluktan yani kusura bakmayın. Bugün hukuksuzluktan çok dem vurdum ama yapacak bir şey yok. Çünkü e, Bursa Spor e, futbolcusunun alacaklarını zamanında ödemediği için UEFA tarafından bu ihlali bir kez daha yaptığı için daha önce ertelenmiş olan cezası yürürlüğe sokuldu. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir kulüp lisans sistemi var. Bu kulüp lisans sistemini siz adil bir şekilde uyguladığınız zaman istisnasız bir şekilde uyguladığınız zaman Hiçbir kulübün Avrupa'da ceza alması mümkün değil. Çünkü o kulüp lisans sistemine göre hareket eden kulüpler UEFA'nın da istediği şartları yerine getirmiş oluyor otomatikman. Fakat biz burada kulüp futbolcuya parasını ödemiyor diyelim. Futbol Federasyonu bunu biliyor. Uyarmıyor. Yapmayın etmeyin demiyor. Halledin uydurun. Transfer yasağı koyması gerekiyor. Koymuyor. E ne oluyor o zaman mali disiplin hak getire çöküyor sonra o bilançolarla makyajlanarak o yapmaya gidiliyor işte buyurun bizim defter kağıt bir kusurumuz yoktur falan ama eloğlu uluslararası standarda uyguluyor ve bakıyor ki hmm, Türkiye'de futbol federasyonu için sorun olmayan şeyler onlar için sorun. Böyle Bursa Spor men cezası alıyor. Daha önce Beşiktaş'ı aldı. Türkiye'de geçerli olan belge orada olmadı. Burada gidiyorsunuz futbolcudan efendime söyleyeyim borcum harcım yoktur kağıdı alıyorsunuz. Tamam yolunuza devam ediyorsunuz. Zorla imzalatılıyor o belgeler. Ama o diyor ki hayır kardeşim bana makbuz getir. Makbuz. Bu adamın ödeme planını ve yanında da bana günü gününe ödendiğine dair banka dekontlarını getireceksin diyor. Ispatlayacaksın diyor. Borucum yoktur kağıdı ile olmuyor bu işler. Nasıl verdin sen bu parayı? Hangi kanaldan verdin? Soruyor. Ve soracak. Şimdi Beşiktaş'ta incelemede, Bahar'da dosyası sonuçlanabilir, Galatasaray incelemede ve bu arada Trabzonsporla Bursaspor'un bir ayrı dosyası daha var. E, denk bütçe sözü verdiler. Şimdi eğer denk bütçeyi tutturamazlarsa, bir de oradan cezayıcekler. bakın bir de oradan yiyecek, yiyecekler. O da e, yıl başında sonra ortaya çıkabilir. E, sonuç itibariyle. E, o futbol bir endüstridir, bir şirkettir. Artık endüstrinin kuralları gereği benim koyduğum kriterlere uyacaksınız. Uymanın gözünün yaşına bakmam diyor. Bu kadar. Bizim kulüplerse hala Alaturka e, kafayla devam ediyorlar. Transferden söz ediyorlar. Kimse mali açıdan kendine çeki düzen vermiyor. Altyapıdan gerekli... E, altyapıya gerekli yatırım yapmıyor. yaptıklarını üst yapıya taşımıyor. Üst yapı direniyor. Üst yapı buna mani oluyor. E, ve biz de diyoruz ki efendim altyapıdan kimse gelmiyor. Yahu üst yapıda oynayan oyuncunun oyuncuları hepsi Messi mi? Hepsi Ronaldo mu? Hepsi Xavi mi? Hepsi Iniesta mı? Hepsi e, Ribery mi? Hepsi e, ne diyeyim daha yani e, hepsi Kotti mi? Hepsi İbrahimovic mi? Pique mi? Ramos mu? Yani değil ki. Ya O zaman alttan gelene niye bu kadar mani olursunuz ki al ya. Ya alttaki önce de kullan yani. Ben şimdi yani Beşiktaş'tan da örnek veririm. Son haftalara çok iyi ama hani Serdar Kurtuluş bulunmaz bir sağ bekmedir ki hiçbir genç onun yerini dolduramayacak. Yapmayın. Etmeyin. Yani bir sürü sadece o insanlara, o kişilere yukarıya geçerken hey bu takımda oynamak çok kolay değil, müthiş olmalısın. O baskıda bir iki maç şans veriliyor, verilmiyor ve kaybolup gidiyor çocuklar, dağılıp gidiyorlar. İyi de alt takımda oynayan aman aman pişi şey diye ki yani nedir Allah aşkına? Bu e, finansal fair play mevzusu başımıza artmaya devam edecek. Bu konuda bugün ben e, Hürriyet'te bir yazı yazdım. Meraklısı detayına bakabilir, oradan e, başka notlarda alabilir. Kulüplerin borç, harç meselelerinde yine e, son çeyreğe bakarak detaylandırdık. Evet, ben Kenan Başaran Açık Futbol'da Radyo Avında sizlerle birlikte oldum. Ne diyeyim ya eski arkadaşım rahmetli yakınlarda aramızdan ayrılan Recep Yener'in bir sözüyle veda etmek istiyorum. Aklınıza mukayyet olun, kurda kuşa yem olmayın. Açık Futbol Hazırlayan ve sunan Kenan Başarak